Hayırlı günler çok kıymetli dinleyicilerimiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun diyoruz inşallah Ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin Ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Yine her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. An Abi Hureyre te radiyallahu an kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte her ifadesi lalu güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur bu hadisi şeriffin Arapçasını zikrediyorum değerli dinleyiciler La Ltuk si la Türk sirul Bake fene kes daki tutul kalbe bir daha tekrar ediyorum La si bahke fene kes da ki kalbe, Sadaka Resulullah Mealini söylüyorum Çok gülmeyiniz Zira çok gülmek Kalbi öldürür Çok gülmeyiniz Zira çok gülmek Kalbi öldürür Evet Geldik Diğer bir hadisi şerife Ebu Ümame radiyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Utanmak ve az konuşmak imanın iki şubesi Çirkin ve kaba konuşmak da münafıklığın iki şubesidir. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Utanmak ve az konuşmak Yani utanmak duygusu Haya duygusu Ve az konuşmak imanın iki şubesi Çirkin ve kaba konuşmak da Münafıklığın iki şubesidir Diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Değerli dinleyenler Bu konuda daha önce de Üzerinde kısa kısa durmaya çalışmıştım. Mümin her şeyle Allah'a iman etmiş. Efendimize benzeyen, Kur'an'ı yaşamaya çalışan insandır. Hazreti Ayşe validemize Allah Resulü'nün ahlakını soruyorlar. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki: "Siz Kur'an okumuyor musunuz?" "Okuyoruz." diyorlar kuhul kuran onun ahlakı kuran ahlakıdır buyuruyor. Değerli dinleyenler bizler kim olursak olalım kadın veya erkek iki dudağımız arasından çıkacak sözlere çok dikkat etmeli. Argo kelimelerden uzak durmalı. Argo kelimelerden çirkin ve kaba kelimelerden uzak durmalı, mümin her haliyle nezih, kibar ve gayet mütebessim bir çehreye, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründe dişleri görünecek kadar güldüğü gülme sayısı iki elin parmaklarını bulmaz değerli dinleyenler. Ama Ona bakan daima mütebessim bir çehre görürdü Zaten Ona bakan Onun yüzüne bakmakla doyamazdı ki Ama Allah Resulü Şunun altını çizerek ifade ediyorum Kahkahayla gülmemişti değerli dinleyenler Kahkahayla gülmek Efendimizin hayatında hulefai Raşid'in dediğimiz Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizin hayatında görülmemiş Zaten Kahkahayla gülünecek bir zamanda değil Sizin Evinizde Allah korusun Eşiniz ölse Çocuklarınız ölse Anne ve babanız ölse ve siz gelip evde eğlence yapar mısınız? Darbuka çalar mısınız? Göbek atar mısınız? Bağışlayın. Halbuki alemi İslam'ın şu andaki yeryüzündeki durumu annemizin, babamızın, eşimizin, çocuklarımızın hepsinin ölümünden daha öte bir vehamete mazhar. Maruz. Onun için gülünecek zaman değil değerli dinleyenler. Ama ben bunu derken asık çehreli tabasbus içerisinde abus çehreli olun demiyorum. Fakat mümin olabildiği kadar ağzını çirkin ve kaba sözlerden, sinli kaflı ifadelerden, kötü sözlerden dilini muhafaza etmeli... Çünkü bu dil Allah diyor değerli dinleyenler. Çünkü bu dil Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bir zat, bir Allah dostu öyle demişti ya. Sizler ya Muhammed deseniz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonrasında da. Dillerinizi dudaklarınıza sürseniz. Dudaklarınızın şeker şerbet olduğunu. Tatlı mı tatlı olduğunu hissedersiniz. Duyarsınız demişti. Allah diyen. Hazreti Muhammed diyen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin dudakları. Çirkin. Kaba söz söyleyemez. Söylememeli de. Onun için bizler. Olabildiği kadar. Olabildiği kadar. Dilimizi, lisanımızı bu ifadelerden uzak tutmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Her şey emanet olduğu gibi konuşma özelliğini bize veren Allah bu lisanı da bize emanet olarak vermiş. Halbuki çoğu insanlar var aramızda konuşamıyor. Hani ahrez diyoruz ya dilsiz. Onun için bu dil de bir emanet. Bu dil emanetini, lisan emanetini zayi etmemek, o emanete ihanet etmemek için bu dil, bu dudaklar hep güzeli konuşmalı, hep hayrı konuşmalı, hep güzeli ifadelendirmeli ve kaba ve çirkin sözlerden uzak durmalı değerli dinleyenler. Değerli dinleyiciler, bu münasebetle bir şeyi daha arz edeyim. Ne kadar faydası olur, ne kadar olmaz bilemiyorum ama içimde bir ukde bu şahsen sadece benim düzeltebileceğim bizim söylememizle de düzelecek bir şey değil zannediyorum. Ah keşke öyle olsa da bu işi düzeltiversek ama bir kardeşimizin Cenab-ı Hak inşallah hepinizi evlerinde mesut eylesin. Evlerinizi, ailelerinizi, karı ve koca olarak birbirlerinizi Hazreti Fatma ile Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizin veya Hazreti Ayşe valdemizin evlerindeki huzuru, bereketi sizlere de nasip eylesin. Bir kardeşimizin nikah münasebetiyle nikahına gittiğimizde hatta iki tane. Arka arkaya iki gün Yine Çiçeklerin Çelenklerin Sayısızca böyle gönderilerek Ta giriş kapısına kadar Artık çiçek ve çelenk komya yer Olmadığını gördüm ve bir daha Üzüldüm Değerli dinleyenler İsraf haramdır Dinimizde İsraf faydası olmayan bir şey israftır. Mesela sigara israftır çünkü bir faydası yok zararı var. Alkol haramdır, israftır, helal değildir, haramdır. Daha bunun gibi birçok şeyleri sayabiliriz. Bu çiçek veya çelenk meselesi. Bizim İslam kültüründe olmayan bir hadise değerli dinleyenler. Maalesef bunu hacımız da yapıyor, Müslümanımız da yapıyor, inananımız da yapıyor, inanmayanımız da yapıyor. Hoş şimdi inanmayanlar bilmem hangi vakfa kendi duygu ve düşünce içerisinde faaliyet gösteren vakıflara bağış yapıyorlar ya hatta ehli iman olmayan Ehli İslam olmayan insanlar bile gerek cenazelerinde gerekse düğünlerinde duyuru veya davetiyelerin altında çelek gönderilmemesi. Çelenk göndermek isteyenler şu şu şu vakfa veya kuruluşa yardımda bulunması rica olunur yazıyor ya. Onlar öyle yapıyorlar ama biz hala aklımızı başımıza devşiremedik. Hiçbir faydası yok Sadece bir tek şu faydası var Eğer ona da fayda denirse Vay be Yahu ne kadar da çok çiçek gelmiş Bakın Halbuki Bu bir hayır kurumuna Bir vakfa Öğrenci Talebe okutan bir müesseseye bağış yapılması Veyahut da Veyahut da Çiçek veya çelenk yerine o evlenecek çiftlere cilt cilt kitaplar gönderilse, nikah masasının yanına, sağına, soluna, o gönderilen kitaplar konsa, zannediyorum her evlenen çiftin bir kütüphanesi olur. Ve onlar da ilk dönemde o kitapları okumakla meşgul olurlar. Bir tanesini okusalar kerkerdir. Bu bir yönü ifade edeceğim, bir diğer yönü de cenazelerde veya bu düğün merasimlerinde bir takı meselesi var ki bakın sadece şöyle arz edeyim ben düğün merasiminde veya cenazede cenaze evinde birisi kapının girişinde elinde kağıt kalem gelen yemekleri veya tatlıları yazıyor. Kimden geldi, ne geldi? Bir gün sordum birisine ne olacak bu? E efendim işte yarın biz de onun cenazesi olursa ona öyle göndereceğiz. Değerli dinleyenler, aslında bu mesele bölgemizin hocaları, büyük önde gelenleri, müfti efendileri tarafından ele alınması gereken bir mesele. Bir evde cenaze olduğu zaman o eve yemek gönderilmesinin temelinde şu espri yatmaktadır. Şu hikmet yatmaktadır. O cenaze sahipleri, ev halkı acılarını, ızdıraplarını dindirme adına. Bir de bunun yanında yemekle meşgul olmasınlar diye o ev halkına komşular yemek gönderirler ki onlar bu acının... Bu ızdırabın yanında bir de yemekle meşgul olmasınlar. Otursunlar, ölümden ibret alsınlar. Yakınlarının aralarından ayrılmasının ardından arkalarından Yasin-i Şerif okusunlar. Kur'an okusunlar, dua etsinler. Kendi hayatları itibariyle bir ders alsınlar, bir ibret alsınlar, bir tefekkür etsinler. Ancak hele hele biraz çevre genişse, hele hele biraz makam mansıp varsa... Hele hele biraz servet mal mülk varsa, aman ya Rabbi, o ev halkı 15 gün öğlen ve akşam hele hele hanımlar itibariyle diyorum, mutfaktan çıkamaz hale geliyorlar, gelen gidenlere hizmet etmekten. Değerli dinleyenler, hediye, ben birisine bir şey hediye etmişsem, bunun karşılığında bir şey beklemiyorsam hediyedir. Ben birisinin düğününde birisine işte bir altın takacağım Yarın o da benim kızıma oğluma taksın Böyle bir hediye olmaz Bu mal mübadelesidir bir de iş tokuştur Öyle yapılacağına Müslümanlar arasında bir yardım sandığı kurulur Veya akrabalar arasında bir yardım sandığı kurulur Her ay oraya bir şey verilir E, eh, o aileden o soydan o sülaleden Evlenenlere de belli bir miktar yardım yapılır. Onun için zannediyorum ben bu konuda birçok genç kardeşimden de böyle bir sızlanma veya şikayet de aldım. Yahu hocam duruyoruz işte böyle gelinin göğsüne damadın göğsüne altınlar takılıyor paralar takılıyor. Bu çok benim ağrıma gidiyor diyen insanın sayısı az değil inanın. Ama bu öyle bir yerleşmiş ki. Bakın belki sizler bile dinlerken abe canım olur mu bu kadar diyebileceksiniz. Diyeceksiniz ama maalesef bu da işin acı bir yönü. Onun için hediye diyelim ki birisi umreden veya haçtan geldi. Oraya gidiliyor bir hediye. E haçtan umreden gelen de ona bir hediye. İlla bir şey vermek zorunda. Altını çizerek ifade ediyorum. Hediye karşılık beklenmeden verilen Gönülden kopan, karşıya hediye edilen, adı hediye zaten. Bir şey beklenirse karşılığında hediye olmaz ki. Ama ben bir dönem gördüm mesela. Bazı hocalarımız, hoca arkadaşlarımız. Cenaze evlerinde tatlı yememeye, o da ayrı bir şey. Cenaze evine gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir sohbet edeyim, bir Kur'an okuyayım. Bir bakıyorsunuz tatlılar geliyor. Baklavalar geliyor. Bilmem ne'ler, yahu. Sanki biz başka bir yere gelmişiz gibi. Orası yeme içme yeri değil ki. Yani bu ciddi ciddi üzerinde durulması gereken meselelerden birisi. Yani oh iyi ki öldün ya. Biz de tatlıları yiyoruz. Oh değil ki. Orada insanlar gelecek. Oturacak bir de zaten o cenaze evlerinde sigara meselesi var ki aman Allah'ım. Bazı duyarlı insanlar o taziye evlerine sigara içmediğiniz için teşekkür ederiz yazısı koyuyor ve içitmiyorlar Bu güzel bir şey ama bunu yapmayan insanların taziyesine gittiğiniz zaman cenazesine gittiğiniz zaman odaya girdiğiniz zaman hele hele bir de bazı yerlerde Oturan misafirlerin önüne tabak tabak sigaralar konuyor. Aman Allah'ım. Buyurun beyler. Hep beraber uydum sigara içen cemaata gibi böyle. Bu noktanın bu hususlar dikkat edilmesi gereken hususlardır zannediyorum. Ama sözüm ne kadar tesir eder. Ne kadar yaparız. Ne kadar ederiz. Onu ben bilemem. Allah bilir. Kalplerinize tesir edecek Allah'tır. Evet. Tabi girişimiz bu mevzu münasebetiyle Biraz uzun oldu Geldik öykümüze Bugünkü öykümüzün adı anne kalbi Delikanlı Katı yürekli bir kızı sevmiş Ve onunla evlenmek istemişti Ancak Kız korkunç bir şart ileri sürerek Senin sevgini ölçmek istiyorum dedi Bunun için de Köpeğime yedirmek üzere Bana annenin kalbini getireceksin Delikanlı Tüyler ürperten bu teklif karşısında Ne yapacağını şaşırmış Ve uzun bir tereddütten sonra Hislerine mağlup olup Annesini öldürmeye karar vermişti Annesi Belki de durumu fark ettiği için Oğluna fazla direnmedi Ve çocuk Onu öldürerek Kalbini bir mendile koydu Delikanlı Kızın isteğini yerine getirmiş Olmanın heyecanıyla Yolda koşarken Ayağı bir taşa takıldı Kendisi bir tarafa Mendil içindeki kalp Bir tarafa fırladı Canının acısından ister istemez Ah anacığım diye bağırdığında Annesinin tozlara bulanan Ve hala Soğumamış olan kalbinden bir ses yükseldi Canım yavrum bir yerin acıdı mı? lerden gurbetten sıladan gelen bir soru ve cevap var. Dünyümüze müminlerin hayatında ciddiyetin önemi nedir? Ciddiyet ve vakar bulunulan yere ve konuma göre değişir mi? ciddiyetteki ölçülerimiz neler olmalıdır diye bir soru var büyüğümüze sorulan ve büyüğümüzün verdiği cevap şu şekilde değerli dinleyenler ciddiyet ağırbaşlı sakin temkinli ve gayretli olma halidir ciddiyet, oynak ve sebatsız olmama, iş ve vazifede gevşeklik ve ihmalkarlık göstermeme, davranışlarda laubalilik ve hafifliğe girmeme, hemen her zaman vakur, ciddi, uslu ve oturaklı olma demektir. Lüzumsuz konuşmak ve yersiz gülmek Ölçüsüzce el ve dil şakaları yapmak, Adap ve hürmet kaidelerine uymamak gibi hareketler ciddiyete aykırıdır. Ağır başlı olma, temkinli davranma, Konuma göre bir duruşa geçerek bulunulan yerin hassasiyetlerini koruma Ve asla hafif meşrep olmama gibi hasletlerin insan tabiatına yerleşmesine de vakar denir. Ciddiyet bir mefkure insanının hayatının gayesi bildiği davasını ve vazifesini üstün bir gayretle ele alması, sorumluluklarını derin bir mesuliyet şuuruyla ve fedakarca yerine getirmesi manasına da gelir. Bu manada ciddiyetin sistemini düşünmeye, sağlam plan ve projeler ortaya koymaya, ve büyük bir azimle sayu gayrette bulunmaya bakan yönleri de vardır. Nitekim yollar yürünerek alınabilir. Zirvelere azim, irade ve planlarla ulaşılabilir. Azimle yola koyulan ve yolculuğun gereklerini yerine getirenler hedeflerine nail olurlar. Ve men talebe veccedde vecede, Bir şeyi gönülden dileyen ve onu elde etmek için azim ve iradesinin hakkını vererek çalışıp çabalayan insan mutlaka istediği o şeyi bulur düsturları bu hakikati ifade etmektedir. Aslında bir Müslüman her işinde ve her zaman ciddi olmalıdır. Ne var ki ciddiyet ve vakarın kibre dönüşmemesi ciddi ve vakur bir insanın Aynı zamanda mütevazi Alçak gönüllü olması gerekir Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 63. ayetinin mealinde Rahman'ın has kulları O kimselerdir ki Onlar yerde tevazu ile yürürler Cahiller Kendilerine laf atarsa Selametle der Geçer giderler sözleriyle Hakiki müminleri anlatır ve onların yürürken dahi sükunet ve vakar ile hareket ettiklerini, terbiyeli, nazik ve alçak gönüllü olduklarını, cahillere çatmaya tenezzül etmediklerini, ve asla mağrur, saygısız, kaba ve haşin davranmadıklarını nazara verir. Diğer taraftan, müminlerin ciddiyeti bir adım öne çıkarıp, Tevazuyu onun arkasında tutacakları Ya da ciddiyeti Tevazunun bir adım Gerisine alacakları yerler Ve durumlar da vardır Bediüzzaman hazretleri Bu hususa dikkat çeker Ve mesela Bir ulul emrin idarecinin Makamındaki ciddiyeti vakar Mahviyeti zillettir Hanesinde Ciddiyeti kibir mahfiyeti tevazudur der sonra da bu sözlerini şerh sadedinde büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit makamın izzetini muhafaza edecek tavırlar içinde olması ve vakarını koruması gerektiğini onun her ziyaretçi için tevazu göstermesinin tezellül ve makamı tenzil olacağını fakat kendi evindeyken ne kadar mütevazi davranırsa davransın, bunun ona daha çok yakışacağını, aksine aile fertlerine karşı vakarın tekebbür sayılacağını ifade eder. Tabii ki bu hususta ciddiyetsiz ve laubali olmakla, mütevazi davranmayı birbirinden ayırmak icap eder. Tekebbüre girmemek için vakarı terk etmenin, kendini laubaliliğe ve sululuğa salmak olmadığının da bilinmesi gerekir. Haddi zatında insanların hal ve hareketlerindeki, oturuş ve kalkışlarındaki ciddiyet, iman ve marifet derinliğine bağlıdır. Dolayısıyla ciddiyetin seviyesi her insana, o insanın iman ve marifet ufkuna, ayrıca ciddi olması gereken yere ve konuma göre değişiklik arz eder zat-ı uluhiyete karşı ciddiyet her zaman Cenab-ı Hakk'ın muradını takip etme ve onun tarafından takip edilme mülahazasıyla iç ve dış bütünlüğü içinde hayatı ve davranışları ciddi bir çizgide sürdürme şeklinde olur bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın İnsanın her haline nazır bulunduğuna, yani onun sözlerini duyar ve işitir, ahvalini bilir ve değerlendirir, yaptıklarını görür ve kaydeder olduğuna inanmakla gerçekleşebilir. İnsanlar bazı durumlarda böyle bir görülüp gözetilmeyi muhakkaten unutabilirler. Mesela yemek yerken, çay içerken kendi alemlerine dalabilirler yatakta o murakabe havasından uzaklaşabilirler. O anlarda Cenab-ı Hakk'ın azametine uygun ve kulların küçüklüğüne münasip şekilde Allah'ı hatırlama, ihsan şuuruyla dolma söz konusu olmayabilir. Gerçi akrabul mukarrabin dediğimiz daha halis kullar o türlü hallerde bile temkinli davranırlar fakat Allah bazı beşeri hallerdeki öyle bir nisyanı ve geçici bir unutmayı bağışlayacağını vaat etmiştir belki onlardan dolayı da istiğfar edip Allah'a yeniden teveccühte bulunmak gerekir ama herkesin her yerde aynı ölçüde ciddiyet ortaya koyamayacağı da bir realitedir hak ölçülerine göre iyi düşünen iyi şeyler planlayan İyi işlere bağlı kalan ve bütün sözlerini, hareketlerini, davranışlarını Allah'ın nazarına arz ediyor olma şuuruyla fevkalade bir titizlik içinde ortaya koyan insanlar kamil manada ciddi insanlardır. Onlar kiminle otururlarsa otursunlar Hazreti Mevlana edasıyla arkadaş dikkat et. Burada bizi yalnız sanma Bizden başka gizli biri daha var der Ve o zaviyeden hareket ederler Zaten Kur'an da öyle demiyor mu? Görmez misin ki Allah Göklerde ne var Yerde ne varsa hepsini bilir Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin Dördüncüleri mutlaka Allah'tır Beş kişi gizli konuşsa Altıncıları mutlaka Allah'tır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 Biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Bizi her an gören, halimizi bilen, tavırlarımızı değerlendiren ve niyetlerimize göre kalplerimize teveccühte bulunan bir Rabbimiz var. İşte bu hakikati kim ne kadar kavrar ve kimin marifeti ne ölçüde olursa onun söz, tavır, hal ve davranışları da o ölçüde ciddiyet televinli olur. İnsanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellemin anıldığı yerler ve onunla alakalı meseleler de ciddiyet ister. İslam'ın ilk senelerinde henüz edep bilmeyen ve saygıdan anlamayanlar, Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde ona karşı saygısız davranabiliyorlardı. O günlerde çölden yeni gelmiş bir bedevi, bozuk bir üslup, çirkin bir eda, yakışıksız bir tavır ve kaba bir ses tonuyla Muhammed kim diyebiliyor ve efendiler efendisine Abdul Muttalib'in torunu diyerek hitap edebiliyorlardı. Fakat bir gün geliyordu ki herkes onun kim olduğunu, konumunun neden ibaret bulunduğunu, hak katındaki yerini ve Allah'la münasebetindeki enginliğini duyuyor, görüyor. Anlıyorlardı. Kısa bir süreliğine de olsa onunla oturup kalkanlar onun söz incilerini derme fırsatı bulanlar hemen Resul-i Ekrem'in boyasıyla boyanıyorlardı. Öyle ki o konuşurken Ashab-ı Kiram efendilerimiz başlarında kuş varmış da onu kaçırmamak için hiç hareket etmemeleri gerekiyormuş gibi duruyor ve pür dikkat onu dinliyorlardı bir kelime kaçırma korkusuyla ötleri kopuyor gibi bir tavır sergiliyorlardı. Onun huzurunda bulunma adeta bir şok tesiri yapıyordu o seçkin insanlarda. Ve o şokun tesiriyle Femi Güheri Nebevi'den dökülen Lalu Güher'in hiçbirinin boşluğa düşmesine meydan vermiyor, hepsini ezberliyor ve hiçbirini kaçırmıyorlardı. ''Sahabe Efendilerimiz biliyorlardı ki onun dudaklarından dökülen sözler vahye gayri mevluttu. Yani kelimeler Peygamber Efendimiz'e ait olsa da onlardaki mana ve muhteva Allahu Teala tarafından onun kalbine ilham ediliyordu. Cenab-ı Hak bir metin gönderiyordu ama onunla beraber o metnin izahını da Resulullah'a bildiriyordu. O da Allah kendisine nasıl ilham etmişse ona göre şerh ve yorumlarda bulunuyordu. Dolayısıyla onun tebliğ ettiği ayetlerde de onların şerhlerinde de katiyen hata yoktu. O her sözünde isabetliydi. İşte bu hakikat ve sahabenin bu hakikati anlayışı Allah Resulüne ve onun ağzından dökülen sözlere karşı La kayıt kalmalarına asla müsaade etmiyordu Etmezdi de Zira onlar lügatlerinde La kayıtla hiç yer vermeyen Birer vefa abidesiydi Sahabe efendilerimizin ciddiyeti Ashab-ı kiram Onu dinlerlerken Öyle kendilerinden geçerlerdi ki Çoğu zaman gözleri yaşlarla dolardı İrbat bin Sariye radıyallahu anh bir gün peygamber efendimiz namazı kıldırdıktan sonra mübarek yüzüyle bize yöneldi ve gözleri yaşartan kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Öyle ki içimizden biri onun veda konuşması olduğunu zannederek efendimize son nasihatlerini sordu. Sözleriyle böyle bir anı anlatır. Onu dinleyenler zamanın nasıl geçtiğini bilemezlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an der ki: Bir gün Allah Resulü sabah namazından sonra minbere çıktı. Konuştu, konuştu, konuştu. Öyle ezanından sonra namazı kıldırıp tekrar minbere çıktı ve ikindi oluncaya kadar konuştu. İkindi namazını eda ettikten sonra Yine konuşmaya başladı. Konuşması akşama kadar sürdü. Evet, o gün Allah Resulü ilk hılkattan başlamış, yaratılıştan başlamış, kainatın teşekkülünden insanın yaratılmasına kadar bütün yaratılış devrelerini bir bir sıralamış ve daha sonra da kıyamete kadar insanların başına gelecek hadiseleri teker teker nakletmişti. Bütün enbiayı hem de şemaili ile anlatmış İstikbale nazarını çevirip Mahşere Cennet ve cehenneme kadar Her şeyi göz önüne sermişti Sahabe efendilerimiz de Onu saatlerce dinlemiş Söylediklerini öğrenmiş Ve arkadaki nesillere bildirmişlerdi Onlardaki bu öğrenme Ezberleme ve nakletme Harikuladeliğini Sadece kadim kitaplarla o günün dedikodusuyla ve bilgi muzahrefatıyla kirlenmemiş, dolayısıyla nisyana yani unutkanlığa maruz kalmamış, tertemiz dimalarına vermek doğru değildir. Meselenin ciddiyete bakan yanları da vardır. Çünkü onlar söylenen sözleri kendileriyle çok alakadar görmüş, çok iyi konsantre olmuş ve yalnızca o sözlere yoğunlaşmışlardı. ''Nasıl ki bir hak dostu size, Allah'ın sana şöyle teveccühü var, Efendimiz sana şu şekilde bakıyor, rüyamda seni falan mertebede gördüm dese, bu söz sizde çok ciddi bir şok tesiri yapar ve siz o an ezberleme gayretinde olmasanız da, o sözü aradan 70 sene geçse bile unutmazsınız.'' İşte onlar, Peygamber Efendimizin her sözüne karşı, aynı tehalükü göstermiş, her kelimeyi aynı hassasiyetle adeta emmişlerdi. Bir tarafta Allah'tan aldığı vahyi, büyük bir ciddiyetle tebliğ eden bir peygamber, diğer tarafta aynı ciddiyetle dinleyen, öğrenen ve hak Dinini dünyaya ilan eden insanlar vardı. Öyle anlaşılıyor ki, göndermeç ile almaç arasında... ...çok kuvvetli bir münasebet bulunuyordu. Onların kalipleri de Allah tarafından yapılmış, frekansta hiç kayma yoktu. Dahası o frekansın sağında solunda da herhangi bir şerare bulunmuyordu. Her gelen mesaj tam yerine ulaşıyor ve doğrudan doğruya gidip onların gönüllerine akıyordu. Onlar da bütün benlikleriyle açılıyorlardı akıp gelen mesaja. Onu maddi manevi, dünyevi uhrevi hayatlarının bengi suyu kabul ediyor. Onsuz olamayacaklarına ve canlı kalamayacaklarına inanıyorlardı. Evet. Dava adamı ciddi olmalıydı ve ciddi olur. Ayrıca bir mümin Allah'tan ötürü mahlukatı sever. Yaratıklara Allah'ın sanatı olarak bakınca gördüğü her şeye karşı aşikane bir tavır sergiler. Bütün mahlukata sinesine öyle açar ve öyle bir sevgi çağlayanına kendisini salar ki gördüğü her şeyi koklar, öper, bunda da senden bir cilve var der. Eşyanın yüzünde Cenab-ı Hakk'ın sanatını okur. O duyguyla ağaçlara temenna durur. Çiçekleri selamlar. Alır onları koklar. Atmaya kıyamaz göğsüne takar. Aynen öyle de. Sevgi gibi ciddiyet ve saygının da Allah'tan ötürü olması gerekir. İnsan diğer mahlukattan geri değildir. Bilakis o Allah'ın yarattığı en şerefli mahluktur. Bir manada ona karşı saygısızlık... O'nu var edene karşı saygısızlıktır O'nun karşısında ciddiyet de Hakkın takdirine ve sanatına saygının ifadesidir Allah'ın rızasını gözeterek Mahlukata karşı saygılı olmak Allah'a karşı saygılı olmanın gereğidir Efendimizin ümmetine karşı saygılı olmak da Efendimiz'e karşı saygının emaresidir Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz mülahazasıyla her zaman ciddiyetimizi korumamız gerektiği ve Peygamber Efendimizle alakalı her mevzuyu ciddiyetle ele almamız icap ettiği gibi hak dostları başta olmak üzere Müslümanların hepsine ve ilahi sanatın birer mührü olmaları itibariyle de bütün insanlara karşı tavır ve davranışlarımızda da mümin Ciddiyet ve vakarını muhafaza etmemiz lazımdır. Ciddiyet mefküre insanların en önemli vasıflarından biridir değerli dinleyenler. Onlar mesuliyetlerinin ağırlığıyla piştiklerinden ve sorumluluklarını her an omuzlarında hissettiklerinden dolayı sürekli ağır başlıdır. Ve olgun birer insan tavrı ortaya koyarlar Onların bu hali davalarının ciddiyetle değerlendirilmesi için de çok mühimdir Çünkü lüzumsuz konuşmalar, yersiz gülmeler, ölçüsüzce el ve dil şakaları Dava adamlarının inandırıcılığına dokunur Muhataplarına onların da hafif meşref birer insan olduğu izlenimini verir Onları örnek alanların Hüsnü zanlarını kırar Bunlar da ciddiyetsiz insanlarmış Demek ki yürüdükleri yol Bunlara bir şey verememiş dedirtir Ve böylece olan Yine hakka hakikate olur O türlü tavır ve davranışlar Heyetin genel havasını da bozabilir Bazen yersiz bir gülüş Bazen kibirli bir oturuş Kimi zaman gurur edalı bir duruş, Ve kimi zaman da benlik kokan bir söz, Başkalarını değişik mülahazalara sevk eder. Neticede ilhamlar inkıtaya uğrar, O meclise rahmet inmez. Çünkü artık orada nefsanilik araya girmiştir. Saygısız mülahazaların kuşattığı yerlerden, Cenab-ı Hakk'ın teveccühü kesilir. O zaman da, Kötü örnek olarak heyete karşı hüsnü teveccühlerin kesilmesine sebep olan insan kul hakkına girmiş ve heyetteki herkesin hakkını çiğnemiş olur. Mesela insan namaza duracağı zaman konsantrasyonunu çok iyi ayarlamalı, nereye yöneldiğinin ve ne yaptığının farkında olarak tekbir getirmelidir. Avamca namaza durma. Kalbin... Allah'ı kastederek kıbleye yönelmesiyle olur İşin havascası ise Allah'tan başka her şeyi kalpten söküp atarak Sadece onu mülahazaya alma şeklinde bir teveccühtür İşte bir insan niyet hesabını hazırlığını yapıp Tam Allahu Ekber diyerek Enaniyetini boğazlayacağı Ve sen büyüksün Öyle büyüksün ki ''Senden başka büyük yok. Senin karşında bana sadece sıfırlık düşer.'' mülahazasıyla namaza duracağı esnada bir kabalığa şahit olsa, bütün duygu ve düşüncesi dağılır, ruh haleti değişir ve kendini namaza tam veremez. Hele bir de o zat imamsa onun namazı böyle bir kabalığa kurban gidince arkasındakilerin namazları da kurban gider.'' Ciddiyetsizliğe maruz kalan insan o imam da olsa farkına varmadan namazda alır, verir. Sürekli kelamı nefsiyle konuşur. Vay zavallı vay deyip durur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğine Sübhane Namazı maruz kaldığı o ciddiyetsizliğin hasıl ettiği düşüncelerle bitirir. İşte o kaba ruhlu insan o davranışıyla imamın, ...namazdaki huşuğuna mani olduğu gibi... ...bir sürü insanın hukukuna da tecavüz etmiş olur. Öyleyse insan... ...kaba... ...haşin... ...ve sevimsiz davranışların neticesinin... ...böyle çirkin olduğunu bilerek... ...çok temkinli ve dikkatli hareket etmeli... ...kendini düşünmüyorsa bile... ...hiç olmazsa... ...diğer insanların haklarını gözeterek... ...mümince tavırlar ortaya koymalıdır. Aslında... Kaba söz ve davranışlar Ruhunda kabalık olan insanların hırıltılarıdır Dolayısıyla o türlü kabalıklara Ve laubaliliklere giren insanlar Kendilerini gözden geçirmeli Ve ciddiyetsiz hareketlerini nazar itibara alarak Kendileriyle yüzleşmelidirler Ahsen-i takvim üzere yaratılan insana O türlü davranışların Yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmalıdırlar. Azıcık irfanları kalmışsa, o haşin, yakışıksız, tutarsız ve ahiret hesabına hiçbir değer ifade etmeyen tutum, tavır ve hareketlerini bir an önce terk etmelidirler. Diğer taraftan, Müslümanın her hareketi, her davranışı, her sözü, Ölçülü ve ciddiyet yörüngeli olmalıdır Ama Ciddiyet ile Buz gibi soğuk davranışları da Birbirine karıştırmamak gerekir İslam Mizaha farklı bir bakış açısı getirmiş Latifenin Mümincesine işaret etmiş Ve hikmet edalı nüktelere Cevaz vermiştir Bir mümin için nükte ve latife insanları güldürmek Onların Hoplayıp zıplamalarını sağlamak ve onlara kahkaha attırmaktan öte manalar taşır. Bir yandan hikmet ifade eder, diğer yandan da insanları tefekkür ufkunda dolaştırır. Gereğinden fazla olan şaka ve latifeler laubaliliğe, çok gülmeye, kalbin kararmasına, zamanı boşa geçirmeye, bazen de insanları kırmaya sebep olması bakımından, Sakıncalıdır Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kahkahaya sebep olan Allah'ı anmaktan alıkoyan Ya da insanların onurunu yaralayarak Saygı ve vakarı yok eden latifeleri yasaklamıştır Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler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 Yalan sözün bulunmaması gerekir resul Ekrem Efendimiz Ben latife yaparım ama Doğru konuşurum buyurmuş Ve latife yaparken Dahi sözlerin doğru olması Gerektiğini vurgulamıştır Evet Peygamber Efendimiz Aleyhü Ekmelü da Yer yer latife yapmıştı Fakat onun latifeleri Ciddiyet televünlü Ve aynı zamanda hak ve hakikat yörüngeliydi o bir taraftan hürmet duygularını davet eden bir vakar ve heybet, diğer taraftan da sevgiyi celbeden bir tevazu ve mahfiyet içinde bulunurdu. İnsanları sürekli tebessümle karşılardı. Busiri, Kaside-i Bürdesinde bu hususa dikkat çekerek, yalnızken Fahri Kainat Efendimiz'e mülaki olsan, celaleti hasebiyle, onu kalabalık asker arasında ve bir ordunun başındaymış gibi ciddi bulurdun dedikten sonra sözlerini mealen şöyle sürdürür. Onu asabına karşı da öyle mütebessim görürdün ki sadef içinde saklanan incinin o nebiye i Zişan'ın mahalli kelam ve tebessüm madeninden çıktığını sanırdın. Evet Resul-i Ekrem Efendimiz öyleydi. Sürekli müjde veriyor olma edasıyla hep mütebessim bir çehresi vardı. Fakat rivayetlere göre hayatı boyunca sadece üç defa kendisine yakışan keyfiyet içinde gülmüş Ve asla gayri ciddiliğe geçit vermemişti. Bununla beraber tebessüm etme, insanlara yumuşak davranma, herkese bağrını açma ve yanında herkesin rahat hareket etmesine imkan verme hususlarında örnek olmuş. Gerekirse mehafet ve mehabet halini bile baskı altına alarak insanları rahat ettirme ve onları boğmama esasına işaretlerde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz ölçülere göre insan muhataplarını marifet ufukları zaviyesinden değerlendirmeli. ...ve onların durumuna uygun bir seviyede belirleyerek konuşmalıdır. Onların durumuna uygun bir seviye belirleyerek konuşmalıdır. Yoksa farkına varmadan onları sıkıştırmış, tazyik etmiş ve bütün bütün hakikatten soğutmuş olma ihtimali vardır. Evet, kasti ve iradi olarak lau baliliye birilerini güldürmek için şakalar yapmaya, ölçüsüzce gülmeye ve güldürmeye... Dolayısıyla zamanı israf etmeye müsaade yoktur. Allah Resulü bazı insanların güldüğünü görünce, Cennetten müjde mi aldınız deyip onları ikaz buyurmuştur. Ne var ki bazı hak dostlarının sürekli marifet ufkunda bulunmaları itibariyle, Hep mehabet ve mehafet yaşayan müritlerine biraz nefes aldırmak ve tam canları gırtaklarına geldiği sırada, onlara oksijen yudumlatmak için espri ve nüktelere başvurmaları türünden, bazen hikmet edalı olan ve belli bir gayeye matuf dile getirilen mizah diyebileceğimiz türden latife, nükte, kıssa ve menkibelerin anlatılmasında da bir beis olmasa gerektir. Mesela 4. Murat devrinde Erzurum'da bir Habib Baba varmış. Evliyaullah'tan olduğu söylenen bu zat, Hacca gitmeye karar vermiş O dönemde hacılar Dört bir taraftan gelip İstanbul'da Toplanır oradan da Kervanlar halinde yola çıkarlarmış Habib baba da İstanbul'a kadar gelmiş Ve yola çıkmadan evvel Bir temizlik yapayım deyip Bir hamama gidivermiş Olacak ya O gün padişahın Vezirleri hamamı kiralamış Ve kendilerine tahsis etmişler Dolayısıyla da onlardan başka kimse içeri alınmamış. Habib baba da bu yasağa takılacakmış ki ben şu kurnacıkta yıkanı veririm diye yalvarıp yakarınca oranın sahibi bu ihtiyarın halini acımış ve ona bir köşede yıkanması için izin vermiş. Çok geçmeden vezirler bütün ihtişam ve debdebeleriyle gelmişler. Bu arada tebdil kıyafet ederek Halkın içinde dolaşmayı ihtiyat edinen 4. Murat da Bu hamama gelmiş Ve o da yalvarıp yakarınca Bizim Habib Baba'nın yanında Yıkanmak şartıyla içeri girmiş Bir aralık Habib Baba ona Sırtını keselemeyi teklif etmiş ve keselemiş Sonra Sırt keseleme sırası Padişaha gelmiş 4. Murat elindeki keseyi Habib Baba'nın sırtında gezdirirken bir bize bak bir de şu vezirlere Bu dünyada padişaha vezir olmak varmış deyince Habib baba Abe dostum öyle bir padişaha vezir ol ki Bütün vezirlerin padişahına Senin uyuzu sırtını keseletsin deyivermiş Sen öyle bir sultana vezir ol ki Devrin padişahına sana sırtını keselettirsin Deyivermiş İşte bu da bir latife ve bir menkıbedir Belki de aslı bile olmayan bir menkıbe de herhangi bir fasıldır. Fakat bunun ifade ettiği çok derin bir mana vardır. Zat-ı uluhiyete, ubudiyet ve hizmetin dünyalara bedel olduğunu hikmet amiz bir üslupla vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu çerçevede mizah sayılabilecek latife ve nükteleri anlatmanın bir zararı olmayacağı, Hatta bazı hakikatleri açıklamada fayda sağlayacağı da söylenebilir. Hasılı Hazreti Ömer Efendimiz hilafet makamına tavsiye edilen büyük bir sahabe için denilen kişi her yönüyle hilafete layıktır. Fakat şakası biraz fazladır. Halbuki hilafet bütünüyle ciddiyet isteyen bir meseledir buyurmuştur. İnsanları idare manasındaki hilafet, ciddiyet istediği için yeryüzünde dinin temsilciliğini yapma manasına nübüvvet mesleğinin bir ferdi olma da ciddiyet iktiza eder. Zaten ilahi kelimetullah yolunda gerekli ciddiyeti elde edememiş insanlardan diğer hususlarda ciddi olmaları hiç beklenemez. Bu son ifadeyi bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Zaten İlahi kelimetullah yolunda gerekli ciddiyeti elde edememiş insanlardan diğer hususlarda ciddi olmaları hiç beklenemez demiş büyüğümüz. Demek ki ciddi olmak ister, ciddi olmak iktiza eder. İrşat ve tebliğ adamının emri bil maruf nehyanil münker yapan ilahi kelimetullah vazifesiyle kendini vazifeli gören her insanın ciddi olması gerekmektedir. Laubali olmaması gerekmektedir. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her mümin kardeşimizin, her mümin bacımızın herkesin kendi seviyesine göre efendimizden bu ciddilik dersi alması ve laubaliye düşmemesi Tutaklarını kaba ve çirkin sözlerden koruması lazım geldiğine inanarak kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. so Eyalet dinleyenler Geldik aile ilmihali bölümüne Tabi bugünkü aile ilmihali bölümünde Bir husus var Allah Tüm evlerimizden uzak eylesin Boşanma meselesi Boşama hakkı yalnız erkekte mi? Yoksa kadın da boşayabilir mi diye bir soru var. İslam'da boşama hakkı yalnızca erkeğe tanınmış da kadın bu haktan tamamen mahrum edilmiş değildir. Kadın da evlenirken boşama hakkını üzerine almışsa erkek gibi o da boşayabilir. Deniyor ki neden İslam'da boşama hakkı yalnızca erkeğe verilmiş de kadına bu hak tanınmamış. Kadın mağdur edilmiştir. Boşama hakkı ya ikisine de verilmeli yahut da kendisinden alınıp sadece mahkemeye verilmeliydi ki kadının hakkı korunmuş olsun. Efendim bu soruda yanlışlar vardır. Önce yanlışlara bir işarette bulunayım. Sonra konuyu inceleyebiliriz. Şöyle ki İslam'da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 Bunların hepsini de hanımın uygulamaya koyması mümkündür. Yani kadına bu hakları İslam getirmiştir. Profesör doktor Hayrettin Karaman hoca efendi İslam'da kadın ve aile kitabında bu konulara birer ipi ucu mahiyetinde çok veciz işaretlerde bulunmuştur. Sözü uzatmadan birlikte bir göz atalım isterseniz. Önce boşamaya bakalım bir bakalım. İslam boşamaya niçin izin verdi? Sorusunun cevabını bir düşünelim. Boşama selahiyetinin esas olarak baştan kocaya verilmesinin gerekçeleri şunlardır. Selahiyet iki tarafa da verilse, yuvanın dağılması imkan ve ihtimali iki misline çıkacaktır. Boşama selahiyeti sadece hakime verilse, hakime verilse, Aile sırları açığa çıkacak, haklı haksız karşılıklı ithamlar yapılacak, taraf ailelerin arası daha fazla açılacak, boşananların yeniden eş bulmaları ve yuva kurmaları da güçleşecektir. Boşadığı eşin belli bir müddet nafakasını koca temin edeceği gibi yeniden evlenmek için gerekli masrafı da yine erkek yapacaktır. Bu durum koca için mali bir müeyyide teşkil etmekte ve onu boşamaya karar veremeden önce yeterince tartıp düşünmeye mecbur etmektedir. İslam boşamaya niçin izin vermiş? Yuvanın dağılmasına çıkan yolun için kapatmamıştır. Bu sorunun cevabı İslam'da yer verilen boşama uygulamasının hikmetini, felsefesini ifade edecektir. Şüphesiz İslam evlenmenin Ömür boyu bir beraberlik Ve bağlılık olmasını istemiş Ve bunun içinde Süreli ve geçici evlilik Akitlerini batıl Hükümsüz saymıştır Bunu Bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler Şüphesiz İslam Evlenmenin Ömür boyu bir beraberlik Ve bağlılık olmasını istemiş Ve bunun içinde Süreli ve geçici evlilik Akitlerini Batıl hükümsüz saymıştır. Ancak ideal ile gerçek, istenen ile gerçekleşen arasında, Çoğu defa farklılıklar vardır. Bazı durum ve şartlarda, Evlilik çekilmez bir yük, Katlanılmaz bir beraberlik halini alabilir. Buna rağmen evlilik devam etsin. Allah'ın birleştirdiklerini hiçbir kimse ayıramaz demek, İnsanın yapısı, maddi manevi ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan bir temenni olmaktadır. İslam bunun yerine evliliğin devamı için tarafları azami gayret göstermeye teşvik etmiş boşamayı Allah'ın sevmediğini ifade ederek sevimsizleştirmiş fakat gerektiğinde zaruret haline geldiğinde de bu yolu açık tutmuştur. Çünkü zorla güzellik olmaz Zorlama ile sevgi ve bağlılık doğmaz Kağıt üzerinde evli kalıp Gönül ve beden olarak ayrı yaşamayı ise Ahlaki, sosyal ve ailevi mahzurlarından dolayı İslam tasvip etmemiştir Bunu böylece tespit ettikten sonra Geçelim boşama selahiyetinin neden öncelikle erkeğe verildiğine Boşama yoluyla evliliği sona erdirme selahiyeti Prensip olarak önce kocaya aittir kadının bu selahiyeti alması ise evlenmek Akdi yapılırken Yahut daha sonra kocasının boşama selahiyetini kendisine vermesine bağlıdır kadın isterse evlenme şartı olarak bunu ileri sürer ve elde eder boşamada erkekten farkı olmayabilir kadının isteğine bağlıdır nikahta söylenebilir bu kocanın Boşama selahiyetini, ulu orta kullanmasını önleyen mehir, nafaka gibi mali müeyyideler yanında başka sosyal, dini ve ahlakı müeyyideler de vardır. Toplum makul ve meşru bir sebebe dayanmayan boşamalara karşıdır. Vicdanları tatmin eden bir gerekçe bulunmadan kadın boşayan erkekler itibarlarından çok şeyler kaybederler. Bu gibi uygulamaların isabetinden dolayıdır ki İslam toplumlarında ailenin istikrar ve güveni diğer toplumlarla kıyas edilemeyecek seviyede sağlam olmuştur. Bugün bu gerçek Batılılar tarafından da ifade edilmektedir. Kaldı ki kadın haklı bir gerekçesi varsa hem hakeme hem de hakime müracaat ederek kendisini ayırmalarını isteme hakkına da sahiptir. Hakim nikahı fesh edip kadını ayırabilir de. Demek ki boşama imkanı hem erkeğe hem kadına hem de mahkemeye tanınmıştır. Bununla beraber kadının boşama hakkını beyinden alması hiçbir zaman tavsiye edilmemiştir. Aile içi olaylardan sık etkilenen hanımın bu hakkını hemen kullanarak yuvanın yıkımında acele edeceğinden endişe edilmiştir. Nitekim Hanımların çoğunluğu da bu haklarını tarih boyunca almamayı tercih etmiş, uygulamaya koymamışlardır. Bundan dolayı da bu hak pek bilinmemekte, İslam kadına boşama hakkı vermemiştir, zannedilmektedir. Evet, yine vaktin sonuna geldik değerli dinleyenler. Bir husus daha vardı, kadın kocasından boşanmayı isteyebilir mi diye. Bunu da inşallah... ...yarın sizlerle Aile İlmi hali bölümünde... ...beraber paylaşırız. Bir sohbet programında... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak... ...her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Rabbim... ...umduklarınızdan mahrum eylemesin. Korktuklarınıza da... ...düçar eylemesin. Yüzünüzden tebessüm... ...gönlünüzden sevgi ve muhabbet... ...eksik olmasın inşallah... Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve Cenab-ı Hak o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyerek Bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor Bir dua ve şiirle bugünlük hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Allah'a Nihayetsiz hamdü sena, kainatın iftihar tablosu Hazreti Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'ya, aile halkına ve hangisinin atmosfer ve kutsi cazibesine girseniz bana ulaşırsınız işaretinde bulunduğu güzide arkadaşlarına salatü selam ediyorlar.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 Sanak sanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle gerilmiş zatını ve isimlerini yad etmekten engin bir haz duyan ve sana kavuşmaya karşı her zaman ihtiyakla dopdolu olan kullarından eyle. Rabbimiz engin rahmetine iltica ediyor ve bizi başka değil sadece Ulu Dergah'ın önünde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 Gel efendim. Bu denli firakına mecalim yok. Ayrılalı esenliğim kalmadı. Hasretinle yüreğimde yare çok. Gel efendim, sensiz bahar olmadı. Sensiz tattık kaç bayramı olmadı Bayram sevinci de yüreğimde kalmadı Bahar belki gelir dedik gelmedi Gel efendim sensiz bahar olmadı Diktiğin güller daha solmadı Akıtmaya başladığın nehir durmadı Gönüller hasretinle yandı narlandı gel efendim sensiz bahar olmadı Hiç kimseler gelip derdim sormadı Hekimler de derde derman olmadı Baharın da hiçbir tadı kalmadı Gel efendim sensiz bahar olmadı Saksağınlar gülden koku almadı, yarasanın gözü ışık görmedi, hiçbir zulmet uzun zaman sürmedi, gel efendim sensiz bahar olmadı.